Yuhanna 1. Bölüm Başlangıçta söz vardı. Söz Tanrı ile birlikteydi ve söz Tanrı'ydı. Başlangıçta o Tanrı ile birlikteydi. Her şey onun aracılığıyla var oldu. Var olan hiçbir şey onsuz olmadı. Yaşam ondaydı ve yaşam insanların ışığıydı. Işık karanlıkta parlar. ...karanlık onu alt edemedi. Tanrı'nın gönderdiği Yahya adlı bir adam ortaya çıktı. Tanıklık amacıyla, ışığa tanıklık etsin ve herkes onun aracılığıyla iman etsin diye geldi. Kendisi ışık değildi ama ışığa tanıklık etmeye geldi. Dünyaya gelen, her insanı aydınlatan gerçek ışık vardı. O dünyadaydı, dünya onun aracılığıyla var oldu... Ama dünya onu tanımadı. Kendi yurduna geldi. Ama kendi halkı onu kabul etmedi. Kendisini kabul edip adına iman edenlerin hepsine Tanrı'nın çocukları olma hakkını verdi. Onlar ne kandan, ne beden, ne de insan isteğinden doğdular. Tersine Tanrı'dan doğdular. Söz insan olup aramızda yaşadı. Onun yüceliğini, Babadan gelen lütuf ve gerçekle dolu biricik oğulun yüceliğini gördük. Yahya ona tanıklık etti. Yüksek sesle şöyle dedi. Benden sonra gelen benden üstündür. Çünkü o benden önce vardı diye sözünü ettiğim kişi budur. Nitekim hepimiz onun doluluğundan lütuf üzerine lütuf aldık. Kutsal yasa Musa aracılığıyla verildi ama lütuf ve gerçek... İsa Mesih aracılığıyla geldi Tanrıyı hiçbir zaman Hiç kimse görmedi Babanın bağrında bulunan Ve Tanrı olan biricik oğul Onu tanıttı Yahudi yetkililer Yahya'ya Sen kimsin? Diye sormak üzere Yeruşalim'den Kahinlerle devlileri gönderdikleri zaman Yahya'nın tanıtlığı şöyle oldu Açıkça konuştu inkar etmedi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 Oradan geçen İsa'ya bakarak İşte Tanrı kuzusu Dedi Onun söylediklerini duyan iki öğrenci İsa'nın ardından gitti İsa arkasına dönüp ardından geldiklerini görünce Ne arıyorsunuz? Diye sordu Onlar da Rabbi nerede oturuyorsun? Dediler Rabbi öğretmenim anlamına gelir İsa ''Gelin görün'' dedi. Gidip onun nerede oturduğunu gördüler ve o gün onunla kaldılar. Saat dört sularıydı. Yahya'yı işitip İsa'nın ardından giden iki kişiden biri, Simon Petrus'un kardeşi Andreas'tı. Andreas önce kendi kardeşi Simon'u bularak ona, ''Biz Mesih'i bulduk'' dedi. ''Mesih, meshedilmiş'' anlamına gelir. Andreas kardeşini İsa'ya götürdü. İsa ona baktı. Sen Yuhanna'nın oğlu Simon'sun. Kefas diye çağrılacaksın. Dedi. Kefas, Kaya anlamına gelir. Ertesi gün İsa, Celile'ye gitmeye karar verdi. Filipus'u bulup ona. Ardımdan gel. Dedi. Filipus'ta Andreas ile Petrus'un kenti olan Beysayda'dandı. Filipus Natanel'i bularak ona Musa'nın kutsal yasada hakkında yazdığı, peygamberlerin de sözüne ettiği kişiyi, Yusuf oğlu Nasıralı İsa'yı bulduk Dedi, Natanel Filipus'a Nasıra'dan iyi bir şey çıkabilir mi? Diye sordu Filipus Gel de gör Dedi, İsa Natanel'in kendisine doğru geldiğini görünce onun için İşte içinde hile olmayan gerçek bir İsrailli Dedi, Natanel Beni nereden tanıyorsun? Diye sordu, İsa Filipus çağırmadan önce seni incir ağacının altında gördüm Yanıtını verdi, Natanel Rabbi, sen Tanrı'nın oğlusun, sen İsrail'in kralısın Dedi, İsa ona dedi ki Seni incir ağacının altında gördüğümü söylediğim için mi inanıyorsun? ''Bunlardan daha büyük şeyler göreceksin.'' Sonra da ''Size doğrusunu söyleyeyim. Göğün açıldığını, Tanrı meleklerinin insanoğlu üzerinde yükselip indiklerini göreceksiniz.'' Dedi.